Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Trakya'nın maden ocakları nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyen Esen Akmaz, Change.org Taksim, Trakya'ya dokunma adresinde bir kampanya başlattı. Kampanyada verilen bilgilere göre Edirne-Enez'de 450 dönüm üzerinde açılması planlanan Bentonit madeni ocakları 8 bin dönüm tarım arazisi ve 22 bin dönümde orman arazisini yok edecek. Planlanan maden ocaklarının iptalinin talep edildiği kampanyada maden ocaklarının yapılmasıyla toprağın üzerindeki bitki örtüsünün kalkacağı, rüzgarın etkisiyle Trakya bölgesinin kanserojen maddelere maruz kalacağı ve tarım topraklarının yok edilirken arıcılığın, hayvancılığın ve en önemlisi ormanlarımızın katledileceğini belirtiyor. Öte yandan 22 Mart günü Maden ocaklarının çevresel etki değerlendirmesi çerçevesinde halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk sunuma katılmadı. Hasköy'de yaşayan bir vatandaş onkoloji hastası olduğunu belirterek benim şehir merkezinde evim olmasına rağmen orada değil doğal ortamda yaşamaya çalışıyorum. Kendi ektiğim ve diktiğim ürünleri yemek istiyorum. Ama yapılması planlanan ocakla birlikte tozlar oluşacak. Ben nereye gideceğim? Tozlarla bizi zehirlemeye kimsenin hakkı yok. Onkoloji hastalarının daha fazla artmasını istemiyorum. Çekilen sıkıntıları ben biliyorum dedi. İmza kampanyasını yürüten Esen akmazsa çet chat başvurusunun sonucuna göre mücadelemiz devam edecek. Süreçten sizleri haberdar etmeye devam edeceğim diye imzacılarına bilgi verdi. Change.org Taksim Trakya'ya dokunma adresinde. Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek mahallesinde dünyaca ünlü koylar için gerçekleşen 4 koy ihalesinin ardından 8 koyun daha özelleştireceği haberinin üzerine tepkiler sürüyor. Koyların ihalesinin durdurulması için Change.org Taksim Koylar Satılamaz adresinde Doğan Bademli tarafından başlatılan kampanyaya kısa sürede 12 binin üzerinde kişi imza verdi. Doğan Bademli acilen bu duruma tepki gösterilmesi için çağrıda bulunuyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan habere göre Göcek Halk Meclisi Başkanı Yeşim Mukan bu ihalelerin kar amacı güden şirketlere verilmesine, bu koyların birer rant kapısı olarak görülmesine ve işletmesine karşıyız dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise koyların yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini ifade etti. Kampanya Change.org Taksim koylar satılamaz adresinde devam ediyor. Genç iklim aktivistleri bugün yani 25 Mart Cuma günü kar değil insanlar sloganıyla grevde talepleri iklim krizine karşı somut ve anlamlı adımlar atılması. Aynı zamanda Change.org Taksim iklim acil durumu adresinde kampanyayı yürüten 6 gençlik ekibinden oluşan genç iklim aktivistleri iklim grevi için bir çağrı metni yayınladı. Gençler çağrı metninde şöyle diyor. İklim acil durumu çağrımızı duyan ve kampanyamıza imza veren kişi sayısı seninle birlikte 28 bine yaklaşıyor. Fakat biz bu kampanyayı başlattığımızdan beri karar vericiler... İklim kriziyle ilgili mücadeleyi hızlandırmadı. Geçtiğimiz ay Konya'da gerçekleşen İklim Şurası'nda somut kararlar çıkmadı. Bu nedenle şimdi desteğine daha çok ihtiyacımız var. Kampanyamızı sosyal medya hesaplarında, WhatsApp gruplarında paylaş. Bizler 25 Mart Cuma günü İklim İçin Türkiye, İklim Öncüleri, İklim İçin Gençlik Ekipleri olarak iklim grevinde olacağız. 25 Mart küresel iklim grevinde dünyada milyonlarca, ülkemizde binlerce genç, İklim adaleti için sokaklarda olacak. Bizler de İstanbul'da iklim acil durumu çağrımızı yeniden dile getireceğiz. Sen de bulunduğun şehirlerdeki iklim grevine katılabilir ya da iklim grevi kendin yapabilirsin. Genç iklim aktivistleri grev programını da paylaştı. Tamamı 25 Mart'ta gerçekleşecek grevler Bursa'da bugün daha erken 14'te Nilüfer Görükle Parkı'nda Hattay'da da 17'de, Antakya köprü başında, İstanbul'da 17'de, Beşiktaş-Barbaros Meydanı'nda, İzmir'de 18'de yetişebilirsiniz. E, Alsancak Garı'nda, Tekirdağ'da, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda 17.30'da gerçekleşecek. Yani Tekirdağ'daysanız da hala devam ediyordur. İmza kampanyası ise change.org Taksim iklim Acil Durumu adresinde katılmasınızda imzalayabilmeniz için. Son 50 yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren kuraklık ülkemizde ise hala doğal afet sayılmıyor. Kuraklık sadece göllerimize değil, tarıma, ekonomiye, sosyolojik yapıya da zarar vermekte ve vermeye devam edecek diyor. Can Suyumuz proje ekibi Change.org Taksim kuraklık doğal afet Sayısın adresinde bir kampanya başlatmışlar. Kampanyada şöyle deniyor. Ülkemiz dünya üzerinde iklim krizinden en çok etkilenen ve etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda. İklim krizi kaynaklı susuzluk ve yağış rejimi dengesizlikleri kuraklığı tetikliyor. Şimdiden su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri olduğumuz görülüyor. Bu yüzden bizler kuraklığın doğal afet sayılmasını ve bunun için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Çünkü kuraklık daha ileri boyuta geldiğinde artık elimizden hiçbir şey gelmeyecek demişler. Change.org Taksim kuraklık doğal afetten sayılsın adresinde. Yine sahillere dair bir kampanya var. Sahiller halkın sahillerimizi elimizden almayın diyen kampanya ise Change.org taksim sahiller halkındır diyor. Ben Uygar Özsesme Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergen Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi yine buluşacağız.